Bu akıl denilince birkaç şey var. Otomobil, ilaçlar, ve kozmetik ürünler. Kim bu kadar bulmuş Tabii bir de Ay'a gitmek var. Ümbarka Dışişleri Bakanı mıydı? Sarışın bir bayan vardı. Anneli'ndi. İsveç pardon. İsveç Dışişleri Bakanı'ydı ve Müstakbel Başbakan olarak görülüyordu. Hatırlayacağınızı bir malik Bıçaklandı ve öldürüldü. NTV MSNBC portalında, internet üzerinde, 18 Ocak 2004 tarihini taşıyan bir haber var. 18 Ocak 2004 tarihli, NTV MSNBC, Türkçe söylerseniz, ntb.com sitesinde. Katil dili de olsa, cinayet siyasi başlığını taşıyordu. Şöyle diyor haberde Analiz cinayeti davasında Dikkatler katilin akıl hastası olup olmadığına yöneldi. Mahkemenin vereceği karar için tıbbi analiz önemli ama cinayetin siyasi karakter taşıdığına ilişkin çok az yorum yapıldı. Katil milo milovic suçunu itiraf ettiğinden, eldeki tüm kanıtlarda yeterli olduğundan, çarşamba günü başlayan mahkemede prosedür çok hızlı seyretti. Savcı, iddianamesini sundu, katil ifade verdi. Avukat da savunmasını yaptı. Duruşmalara perşembe günü sabah oturumundan sonra ara verildi. Pazartesi günü son oturumda, savcı ve avukat maharetlerini ortaya dökecekler. Savcı, kasıtlı cinayetten katilin ömür boyu hapse mahkum edilmesini istiyor. Savunma avukatı ise, 17 yaşından bu yana, üç kez yargı önüne çıkan ama bıçaklı saldırı, tehdit gibi suçlardan ceza almak yerine psikiyatride tedaviye gönderilen müvekkilinin ruhsal dengesizliğini öne sürerek muhtemelen veraatini talep edecek. Savcı ilk gün iddianamesini okurken katilin Anna Lint'e siyasi nedenlerden dolayı duyduğu derin nefret yüzünden saldırmış olduğunu iddia ettik. Savcıya göre Mijailo Mijalovic, Anna Link'ten 1999'da NATO'nun Belgrad'ı bombalamasına açık destek vermiş olduğu için nefret ediyor. Gazetelere konuşan Mijalovic'in bazı arkadaşları da zaten bu iddiayı doğrulayan açıklamalar yapmışlardı. Savcı cinayette siyasi karakterden söz etmiş olsa öyle anlaşılıyor ki amacı bunun üzerinde durmaktan ziyade katilin cezalandırılmasını sağlamak. Yoksa Mialo Mialo için cinayetten sonra evine nasıl gittiğinin ortaya çıkarılması gerekiyordu. Çünkü bu soru iki gün öncesine kadar açıklığa kavuşmamıştı. Katilin evine taksiyle gittiği yolundaki ifadesi veri kabul edilmişti. Polis araştırmış ancak o gün ve o saatte o Mijailoviç'in evine giden taksiyi bulamamıştı. Oysa bir teze göre Mijailoviç Sırp milliyetçileri tarafından kullanıldı. Cinayetten sonra da onu kullananlar ya da yardımcıları olay yerinden alıp kaçırdı. Akla uyusun ya da uymasın ortada böyle söylentiler dolaşırken taksinin bulunmaması... Elbette mide bulandırıyordu. Neyse, üç gün önce taksi şoförü kendisi ortaya çıktı da, işin yalan söylemediği anlaşıldı. Tabii polisin hepsi kayıtlı olmasına rağmen, bu şoförü kendi çabasıyla niçin bulamadığı sorusu havada kalarak... <Gülüyor> Cinayetle ilgili yayınlarda akılda kalan Mihailo Mijailoviç'in çok zor bir çocukluk döneminin ardından ruhsal dengesizliklerinin öne çıktığı bir gençlik dönemi yaşadı. Bu yüzden kliniklerde tedaviye yatırıldığı, değişik doktorlar tarafından yazılan çok fazla sayıda değişik ilaçlar yüzünden dengesinin daha da bozulduğu vesaire. Mijailoviç... Anna Lint'e öldürme kasdıyla saldırmadığını söylüyor. Saldırı emrini de zaten gaipten gelen bir ses vermiş. Gazetelere göre polisteki ifadesinde emrin Hz. İsa'dan geldiğini söylemiş. Bu gaipten ses duyma doktorlara göre bu gibi hastaların çok söz ettiği tipik bir semptom. Yani nereden bakılırsa bakılsın Mihailoviç ruhsal rahatsızlığı olandır. Ama cebinde bıçakla dolaştığı gün boyunca kimseye saldırmadı da niçin Annem Limp'e saldırdı? <Gülüyor> Andalit'in Kosova, Kosova Savaşı sırasında NATO uçaklarının Belgrad'ı bombalamasına açık destek vermesi İsveç dış politikasının geleneksel sınırlarını zorlayan nitelikteydi. İsveç dış politika sorunlarında geleneksel olarak Birleşmiş Milletler çizgisini takip ederdi. Yani kararların BM tarafından alınması... Müdahalenin de gene B.M. denetiminde yapılması. Oysa Anna Lindt, Kosova savaşı sırasında ABD'nin Belgrad'ı bombalamasına çok açık destek vermişti. Sonradan sızan haberlere göre bu tavrı partisi içinde de sorgulanmıştı. Dahası kamuoyu da bir başkentin bombalanmasına, Dışişleri Bakanı'nın destek çıkmasını... Biraz yadırgamıştı. Hele diktatör Miloševiç'e karşı olsalar bile İsveç'teki Sırp göçmenlerin bundan hiç hoşlanmadıkları da o sıralarda gazetelere yansımıştı. İşte Milo Mijelovic 10 Eylül'de sıradan bir İsveçli bakanı değil, geleneksel İsveç dış politikasının sınırlarını zorlayan, Sırpları kızdıran bir bakanı öldürdü. Seçimini politik dürtüler belirledi. Ruhsal dengesi yerinde olmasa da, seçimlerde şimdiye kadar hiç oy kullanmasa da, siyasi bir cinayet işledi. <gülüyor> Cinayetin siyasi olduğu yolunda birkaç yorum yapıldı. Ama biraz yasak salmaya benzer cinsten. Expressen gazetesinde olayın bu yanıyla ilgili tek baş da sözünü ettiğim konuya parmak nasıldı. Özetle şöyle. Anna Lindin kamuoyunun tam anlamıyla destek göstermediği Kosova Savaşı sırasındaki tabuları yıkıp Giz bırakan politikasının özellikle hatırlanmak istenmemesi sosyal demokratlar arasında ağır basan bir kolektif duyguya benziyor. Anna Lind'in geleneklere ters düşen çıkışlarını unutmak isteyenler, onu geleneksel politikanın izleyicisi, sokaktaki herhangi sarışın bir kızdan farkı olmayan biri olarak hatırlamak istiyorlar. Ama o öyle değildi. Sıradan biri olmadığını cesur çıkışlarıyla göstermişti. Büyük bir olasılıkla da bu yüzden öldürüldü. <Gülüyor> Bir insan savaştan çıkmış bir ülkeye benzer ya da savaştan çıkmış bir ülke hasta bir insana benzer ve kendisini bekleyen işleri iyileşinceye kadar erteler. Dedim ki yaklaşık 100 yıldır Türkiye en önemli sorunlarını, baş ağrılarının nedenlerini Balkanlar. Kıbrıs, Kapkasya, vesaire vesaire, hep erteliyor. Bu normal bir şey mi? Ya bir insan kendi işine bu kadar çok mu gömülür? Hani bize mesela, içimize kapanık olmamamız. Kissel olarak, ülke olarak da dünyaya açık olmamız. Hatırı sayılır bir insan, sözü dinlenir bir insan, hatırı sayılır, sözü dinlenir bir ülke olmamız, geri gitmememiz, ileri gitmemiz tavsiye edilir, söylenir, hep hatırlatılır. Peki bu kadar yıl içerisinde, bakın sol, sağ, ne derseniz deyin buna. Bütün kesimlerde bu göz bozukluğuna neden olan şey soru sormaktan aciz bırakan, alıkoyan şey nedir? Bakıyorsunuz, çok önemli sorular, çok önemli hakikatler. Birileri elinde bozuk para gibi harcanıyor. Ondan sonra hani dedim ya mesela konuşmalar size bir şey hatırlatıyor değil mi? Birilerinin konuşmalarını hatırlatıyor. Bu mesela Arnavutturumuz için bizim için hiçbir değeri yok. Arnavut'tan edersiz. Araba biliyor Arnavut'ta. Hatırlıyorsunuz görüntüler. Sokakta bisikletli insanlar. Oysa programın başlarında Fokus dergisinden okuduğum yazıda Arnavutlukla ilgili çok ilginç bir not vardı. 1920'de İngilizler sayesinde tanındılar diye. O güne kadar Arnavutluk onlarca yıl boyunca devlet olarak tanınmadı. Meşru değildi. Uluslararası arenada kendisine yer verilmiyordu. Nasıl ciddi da devlet olarak sayıldı? Çünkü... Arnavutluk'taki petrol işletmelerinin, işletme hakkı, British Petroleum'a, yani bildiğiniz B.P.'ye devredildikten sonra, aa, Arnavutluk'ta petrol vardı? Şimdi içinde petrol, doğal gaz ve benzeri kelimeler geçen cümleler, Komple teorisi kategorisinde yer alıyor. Eşen artık Bir gerçeğin, bir hakikatin tedaviden kalkmasını istiyorsanız, Onu komple teorisi haline getirin. Evet, komple teorisi haline getirin. Artık o yıllar boyunca, on yıllar boyunca ciddi alınmaz. Biliyoruz bunları, biliyoruz bunları. Komple teorileri. Çok duyduk bunları biz. Hatırlıyorsunuz, onlarca yıldır, belki 20 yıldır, Türk medyasında, özellikle sağcı denilen medyada, sağcı İslamcı medyada, en çok ilgi çeken yazılar, masollukla ilgili yazılar. Dini kitap varlarında en çok satılan kitaplardan biri de masonlarla ilgili kitaplardır. Çarşaf gibi listeler, masonların isimlerinin yer aldığı listeler, sürekli masonlardan bahseden köşe yazıları. Bir soru daha siz, bu masonların listelerini, bu Değerli beyefendiler mi, buldular, ortaya çıkardılar? Yoksa bu Masonların, Sabah teislerin listelerini, çok önemli bir şey yaptığını zanneden, sağ İslamcı camiadaki beyefendileri birilerini mi aksladı? Cevabının ikinci aşk olduğunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye'de, bana bir tane Yahudi tarihi uzmanı gösterebilir misiniz? Yahudi tarihi uzmanı Yahudi dini uzmanı sadece İslam ülkesinde Peki, Masonluk üstüne kitapları olan adamlar Gösterirsiniz? Nereden geldi o bilgiler? O belgeler? ...nasıl böyle birden ortaya çıktılar? Komple teorisinden bahsetmiyorum ki... ...özellikle Sabates listelerinde... ...kendileri bile itiraf ediyor, bunları bana şu verdi... Şimdi, Türk medyasında... Söyleyecek sözü olmayan, olmayan yazarlar, biliyorsunuz lafı ikide bir, Türklerin az kitabı okuduğundan bahseden yazılara ayırırlar. Söyleyecek bir şey yok adam. Türkiye'de siyaset, haberler, köşe yazıları, küçümseme gibi gelecek size ama, bitti küçümsemiyorum ki. Sadece büyüttüğünüzü söylüyorum, bit bitti. Bitti. gazetelerde siyaset haberleri. Televizyonlardaki haberler siyasi tartışmalar, olur. Siyaset dedikodusu demektir. Siyaset dedikodusu. Yahudilik üzerinde olan yazılara bakın. Siyonizm üzerine olan yazılara bakın. Peki Peki bir kez daha inleyelim. 10 yıldır, 20 yıldır Çarşaf çarşaf yayınlanan, onlarca baskı yapan bu kitaplar özellikle muhafazakar kamuoyunda ne gibi tepkiler doğurmuştur? A. Sürekli konuşulmuştur. B. onların her yere ele geçirdiği... Adamların çok güçlü olduğu şeklinde bir inancın yerleşmesine, özellikle muhafazakar kamuoyunda zihinlere iyice yerleşmesine neden olmuştur. C. Karamsarlığa neden olmuştur. Elimizden bir şey gelmez, duygusunun baskın çıkmasına neden olmuştur. D. Hepsi. Oops. <laughs> vuku bulan, olay, olan, olan anlamı O yüzden bir şeyden bahsediyorsak bu bir teori midir? Bir kompletü öylesi midir? Yoksa gerçekler midir? Bunu anlamanın birinci yolu bahsettiklerimizin vuku bulup bulmadığı, gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Vurdu <gülüyor> Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Dikkat edelim bakalım. Acaba var mı? You you herkes ama tartışmasız herkes. Solcular, sağcılar, meycil, laikler, İslamcılar, Çok duygusal bir millet olduğumuzdan... Rasyonel olamadığımızda, işte Batılıların bu yüzden ilerlediğinden, bizim işte bu yüzden geri kaldığımızda, dem vururlar. hep bundan bahsederler. Bir tespit yapalım, bir tespit, bir iddiada bulunalım. İtirazı olanlar olursa başka zaman. İddiamızın gerekçelerini açıklarız. Türkiye'de ilerlememiz gerektiğini söyleyenler, Batı'ya batınlara yakalamamız gerektiğini söyleyenler, değil Osmanlı tecrübesinden, Selçuklu birikiminden bile geridirler. Önce bu açıklarını kapalarlar. Tekrar edeyim. ...Türkiye'de ilerlemeden bahsedenler, geri kaldığımızı söyleyip arayı kapatmamızı söyleyenler, değil Osmanlı birikimine vakıf olmak... ...Selçuklu'nun sahip olduğu birikimden bile habersizdirler, geridirler. Önce o seviyeye gelsinler. Parantez kafam. Efendim çok duygusal bir millet. Biraz aklımızı kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor diye söze girilir. Ve bu milletin, bu millet dediysem, Tekirdağ'dan Kars'a, Bitlis'ten Aydın'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar. Bu milletin hissiyatı küçümsenir, budanmaya çalışılır. İslamcılar eliyle. Brahe diyerek, laikler eliyle, çağdışı dışı, gelicilik diyerek, şu diyerek, bu diyerek, öyle denilerek, öyle denilerek. Bu milletin iyi düşünemediği doğrudur, aklımı kullanamıyorum diye. Kalbimi niye boşaltayım? Şöyle somuklaştıralım. Bazen gazetelerde şöyle haberler görürsünüz. Bir taksi şoförü, müşterilerden biri, çok ciddi hatarı sayılır. Bir meblağı, bir meblağı içeren döviz dolu bir çantayı takside unutmuştur. Ama bizim taksi şoförümüz, dürüst taksi şoförümüz, o çantayı, para dolu çantayı, sahibini bularak ona geri vermiştir. Böyle sabirler bize umut verir. İyi ki böyle insanlar var deriz. Gerçi artık şöyle tepkiler, cevize bak, salak. Ve benzeri tepkiler çoğalmaktadır. Denize bak, salak gibi cümleleri kuranlar artık duygularını, hislerini hadım etmiş. Bunları bastıran ve akıllı olmaya, yolunu bulmaya çalışan insanlardır. Buna da ayrıca dikkat etmek lazım. Şimdi bu taksi şoförüne bu davranışı yaptırtan şey nedir? Biliyorsunuz ahlak kelimesini artık etik kelimesiyle karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü ahlak kelimesi telaffuz edildiğinde haram yememeniz gerekiyor. Namusunuzun sadece beyninizde hapsedilmemesi gerekiyor. Namusunuzun... Bütün hayatınızı, bütün bedeninizi, bütün ilişkilerinizi kuşattığı biliniyor. O yüzden daha seküler, sınırlı, layık denilebilecek bir ahlak üretebilmek amacıyla etik kelimesi telaffuz ediliyor, biliyorsunuz. Şimdi etik... Bunu yaptırtabilirdi. Mesela bu tarz böyle bunu yaptırdan, şey nedir? Bunu geri verirsem adam bana hediye verir. Böyle düşünmek bile çocuksudur aslında. Bunu yaptırtan şey nedir? Çok rahatlı diyebilirsiniz, diyebiliriz. Bu ne yaptırtan şey, tat şoförü iyice düşünmeden, hatta düşünmekten kaçınarak, şeytan uymaktan korkarak, şahit ihtimalleri, ulan düşünsen adam parayla var ya, bu kapıyı açmadan, koşarcasına, adeta bir refleks sergileyerek, Esaisini o çantanın, o paraların sahibi bulmaya atar. Bunu yaptıktan şey nedir? Refeks kelimesini boşuna telaffuz etme. Bunu yaptıktan şey terbiye. Annesinden sürekli duyduklarıdır. Babasından, çevresinden, büyüklerinden, arkadaşlarından sürekli duyduklarıdır. Çevre bakkısıdır. Ayıp olmasıdır. Kınalmaktan korkmasıdır. İç nedenlerdir. Dış nedenlerdir. Ama sonuçta Bir hakikat Yani kimsenin Hakkına girmemek. Alın teriniz eminiz olmayan bir şeyde hak iddia etmemek, insanların haklarına, hukuklarına riayet etmek, refleks olarak, duygusal olarak, şöyle ya da böyle, az ya da çok, cılız da olsa, zayıf atan bir nabız gibi de olsa, hayattadır, Hayat vermektedir, hayat bulmaktadır insanlar, bu vesileyle. Ezberci eğitiminin hep kötülüğünden bahsederiz. En fikir olduğumuz şeylerden biri de budur. İşte ezberci eğitim çok kötü insanları düşünmek lazım insanlar şu uygulamalı terbiye nasıl sorusuna cevap verir bunu yapmamalısın şöyle yapmalısın bunlar hep nasıl sorusunu cevaplarıdır başkalarının canında elini konuna sokma ayıp. ayıp burada işte töre dediğimiz, çevre dediğimiz, ört dediğimiz kısma denk geliyor. Ayıp her zaman haram anlamına gelmiyor. Helal olan birçok şey, o ya da bu nedenden ötürü, ayıp olarak adlandırılabiliyor. Ayıp haram eş anlamlı değil yani. Ama önemli. Önemli. Arkadaşını kıskanmak çok ayıp, ya da bak Allah, mevsim vermiyor, önce nasıl ile başla, dikkat edin, bilimde de böyledir, bilimsel araştırma yaparken, deneydir, gözlemdir, önce nasılını keşfedersiniz. Sonra nisinin üzerinde yorumlar yaparsınız. İşte gözlemlersiniz. Ulan nasıl oluyor da bu taş havaya attığımız taşlar hep yere düşüyor? Ha? Çıldasını da keşfedersiniz. Sonra, niçin o böyle oluyor lan? Dediğinizde, aklınız erdiğince, yorumlar yaparsınız. Abi yer çekiyor be! Yoklar, lan, Bu bir yorumdu. Hangisi hoşunuza giderse... Genelin kanaati neyse, genelin kanaati yerin çektiğidir. Ben ben de bunu çok ısrar ederdim. Hayır kardeşim, gök derdim. Yer çekimi nasıl bir yorumsal, benimki de bir yorum. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Yani... Yerin çektiği bir teori. Gerçek olan şey, vuku olan şey, taşın et ya da eşyanın şeylerine yere düşmesidir. Şimdi bu milletin terbiyesi, tırnak şimdi terbiyesi bozuluyor. Gerçekçi olmak ada altında, ada altında. Hurafeleri temizlemek ada altında. Bu milletin bir bir güzel alışkanlıkları evet bir, bir güzel alışkanlıkları budanıyor mesela şöyle örnek vereyim size bir birisi hapşurdu hapşurdu hapşurdu bakarsınız diyelim muhafazakar bir aile çocuğu saf bir bilmiyor Allah teyze o ne yavru Allah Allah! Kim öğretiyor sana bunları? Öyle denmez! Ne denir teyze? Çok yaşa denir. Sen böyle dersen, ben de sana... Hatta burada işte şeker verirsiniz belki... İyini modern bir teyze olarak... Başını da okşarsınız... Muhtemelen onun muhafazakar babası, Annesi, daha böyle disiplinlidir... Sert davranıyordur sonra çok daha şirin ve sempatik gelirsiniz. Sen bana çok yaşa dersen, ben de sana, sen de gör yavrum derim. Ne güzel değil mi? Bak! Adabı muaşeret. Eski sesin deyişiyle. Şimdi, şimdi buna sosyal insan diyorlar? Aradaki fark da. Mesela dünya üzerinde meşru görülen yani itibar edilen, küçümsenmeyen hurafelerden biridir. Çok yaşa. Yani çok yaşa denmediğinde eksiklik hissedilir. Bakın model dünyanın hurafelerinden bir tane daha söyleyeyim size. Çok yaygındır, meşru bürülü, itibar edilir. Nikahlarda dikkat edin. Birbirlerinin ayaklarına basmaya çalışırlar. Şimdi bizim hissiyat dediğimiz, işte çok duygusalız cümlesiyle işaret ettiğimiz, ya da hurafe diyerek küçük şeyler, insan ilişkilerinde çok önemli boşluklar doldururlar. Hatta şöyle diyeyim, bir, bir iletişim vesilesidir bunlar. Yani, yerham-ı diyen çocuk, Allah size rahmet etsin demektedir. Ve siz de rahmet, merhamet isteyen birisiyseniz, bu iyiliyeti şöyle cevaplarsınız. Allah sana ve bize yardım etsin, merhamet etsin. Bu çok yaşa, sen de gör. Bunlar çok daha derin, anlamlı ve şiirseldir. Şimdi onu pişiricilerine yerine koydukları şeye dikkat edin. Amerikalı bir böyle dikkatiniz çekiyor. Bugün görüyorsunuz eşcinsellerin nikah törenlerinde bile başlarına pirinç serpiyorlar. Niye? Ne bu? Evet, batılı filmlerde hatırlayın. Gerçeklerden bahsediyoruz çünkü. Hukuku bulan şeylerden. Vakalardan ve yaygın olanlarından. Gelin elindeki çiçek demetini arkaya fırlatır. Bunun anlamı ne? Kim kaparsa ondan sonra o evde için. O kısmetini bulacak. Bir inanç bu. Çok yaşa. Sen de gör yavrumda bir inanç. Bunlar bu ve benzeri diyaloglar, bu ve benzeri replikler, bu ve benzeri formülasyonlar ne derseniz değil bunlar Bunlar oksijen gibidir. Beraber soluduğumuz oksijen gibidir. Bunları kaldırırsanız, söze başlayacak bir şey bulamazsınız. Söze girecek bir bahane, vesile bulamazsınız. Daha pragmatik söylersiniz. Şimdi bugün insanların elinden, selamlama biçimi olan, yaygın selamlama biçimi olan selamun aleyküm aldınız. Merhaba diline yerleşmiyor. Oturuyor diline. Ya bırak kendisi istediği gibi selamlasın. Sonra ne diyoruz şimdi? Abi öyle bir ülke haline geldik. ki kimse birbirine selam vermiyor. Abi bu ne biçim ülke? Be? Kimse kimseye selam vermiyor. Bu noktaya nasıl geliyorsunuz, bir düşünüyor musunuz? Bir ülke, bir toplum bu hali nasıl gelir? Elinden bir şey alıyorsun. Üstüyseniz mesela bir kapıcı, müdürüne selam, selam aleyküm beyim. Aleyküm selam demez, bizim okumuş müdürümüz, amirimiz. Selam Hüseyin Efendi. Niye benziyor biliyor musun? Bu adam her kahvaltıda, her oturumda bir yemek, bir ekmek gibi alışmış. Tamına sandviç ekmek yemiş. Bu yetmiyor ona, doymuyor onunla. O uzun uzun selam verdi. Selamu aleyküm, ...esselamu aleyküm ve rahmetullah. Eski metinleri okuyalım, romanları okuyalım, eski dönemi canlandıran filmleri hatırlayalım. Söze selamsız giren biri var mı? Hı? Hatırlıyor Türk romanlarını? Bildiğiniz ne kadar Türk filmi varsa hatırlayın. ...söze selamsız giren var mı? Bakın ben sokakta yürürken... ...yaşlı amcalar bana selam veriyor. Benim yani mübarek bir şey gördüklerimden değil mi? Ben yokuş yukarı çıkıyorum. Yokuş aşağı iniyor. Ve... ...hadisi şerifi atılıyor. Yokuş yukarı inen... ...yokuş inen... ...yokuş çıkana selam vermek zorundadır. Bu ve benzeri şeyleri... ...çok marjinal... ...itici örneklerle... ...aynı kepeye koyup... ...toptan... ...küçümsediğinizde... ...yıkmaya çalıştığınızda... ...sonra selamsız bir milletle karşı karşıya kalırsınız. Evet, her şeyin bir sebebi var. Yani ne kadar eskimiyetin varsa elimizde, hikaye, roman, ne derseniz bunu. hatırat. Ya insanlar hep selamla giriyorlar sizinle. nasıl bu hale geldiler? O dönemde de kıtlık var. Hem de ne kıtlık var? Babaannelerinizin, dedelerinizin anlattıklarını unuttunuz mu? Buna rağmen bu insanlar selam veriyorlar. Abi şimdi millet midesinin derdine düştü, kimse kimseyi görmüyor, biliyor musun, selam bile vermiyor. Bunda bir ilgisi yok bunun. Alakasız bağlantılar yapmayın. İnsanlık nikahlarında bile insanların başında pirinç serpiliyor. Niye? Evet, her şeyi sorgulamış bir ya bu beyefendiler ya da hanımefendiler. Toplumun tabularını yıkmışlar ama pirinç sertme işinden kurtulamamışlar. Niye? İnsan sadece beyinden ibaret değildir, insanın bir de gömü vardır. Hayat sadece formüllerden ibaret değildir. Edebiyata, müziğe ihtiyacımız vardır. İşte bunun gibi... Bu gibi ezber kalıplara ihtiyacımız vardır. Niye İngilizce öğrendiğinizde önce... Konuşma kılavuzu alıyorsunuz, belli kalıpları ezberlemek için. Niye kendiniz sıfırdan cümle kurmuyorsunuz? Söylediklerin gramer olarak doğru, ama İngilizce'de böyle söylenmez. Bahsetmiş olabilirim, yemeleyelim. Bir gezi dergisinde okumuştum. Otostop yapan iki bayan. Kasıtlı olarak otostop yapıyorlar ve gözlemlerini yazıya dökmüşler. Yıllar önce okumuştum.